Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Allah bu mübarek, sevaplı, nurlu günün hayrından, bereketinden en güzel tarzda hissemen dolmayı cümlenize nasip eylesin. Bugünkü hadis-i şeriflerin içinden umumi esasları anlatan üç tanesini size açıklamak istiyorum.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 Ahirette emniyet içinde olacaklar, Allah'ın kahrından, gazabından, cehennemden uzak olacaklar, cennetine girmiş olacaklar, huzur ve emniyet içinde olacaklar ve hümmühtedûn ve onlar hidayet üzere yürümek kendilerine nasip olmuş kimselerdir ve cennete Efendim Allah'ın ahiretteki büyük ikramlarına ulaşması kolaylaştırılmış kimselerdir denilmiş oluyor. Birincisi, efendim eğer başımıza üzücü bir olay gelmişse sabredersek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 ve zulime fegafere kendisine zulmedilir haksız muamele yapılır da fegafere affederse zulüm çeşitli şekillerde olabilir. Çok geniş bir kavram, nahak yere, haksız yere bir insana ters bir muamele yapmak demek. Bu işte yaralamak, öldürmeye kadar gider, malını almaya ait bir haksızlık olabilir, sözle bir haksızlık olabilir, üzücü bir muamele yapmak olabilir. Derece derece, renk renk, merdiven merdiven, kademe kademe bir haksızlık. Yani bir Müslüman, böyle bir kimse tarafından bir ters muameleye maruz kalır mazlum ve mağdur olursa o zaman da karşısındaki müslümansa efendim e, tabii hakkını aramak gerekebilir efendim icabında efendim kendisini savunması gerekir onları da ayrıca açıklarız ama diyor ki peygamber efendimiz bir haksız muameleye uğramış da affetmişse gene hani hadi affettim seni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 Sanıyordum ki Müslüman pasif olacak, efendim boynunu bükecek. Diyor ki Peygamber Efendimiz bir Müslüman malı ve canına kastedildiği zaman, malı da diyor yani sadece can değil, malına ve canına kasdedildiği zaman mücadeleye kalkışırsa ki bu onun hakkıdır, savunma hakkıdır ve öldürülürse şehit olur. Yani diyelim ki dağ başında gidiyorsunuz, birisi yolunuzu kesiyor, malınızı istiyor, ver paraları. Efendim boşalt efendim ceplerini.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 Hemen dönecek, hemen bırakacak hatasını anlar anlamaz derhal bırakacak. İş işten geçmişse tabi o zaman da af dileyecek Allah'tan. Ya Rabbi ben zulmettim, haksızlık yaptım. Zulüm tabi bazen günah manasına da geliyor. Şu günahı işledim Ya Rabbi beni mağfiret et affeyle pişman oldum diyecek. Evet böyle kendisi zulmettiğin zaman da istiğfar ederse işte bu insanlar huzur ve emniyete ulaşmışlardır ahirette.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 Buyuruyor ki bu ikinci kısa hadisi şerifte bu da hatırlda kalabilir. Menite ba kitab Allah hedahu minat dalale ve vakahu suel hisabi Yevmel kıyame. Bakın burada da cümlelerde paralellik var.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 sarılırsa tabi olursa ittiba ederse yani uyar sonra onu kendisine önder ediniyor Allah'ın kitabını rehber ediniyor ve ona uyduruyor kendi hallerine tabi oluyor Allah'ın kitabına. Ne demişse yapıyor, neyi yasaklamışsa bırakıyor. Kim Allah'ın kitabına ittiba ederse hedahu minaddalale. Allah onu sapıklığa düşürmez, sapıklıktan kurtarır, sapmaktan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 Ha, anladım ki alkol muayenesi yapmak istiyor orada onun için bizim arabayı alkol muayenesi yapmak üzere oraya sevk etmiş tabi şöyle başını eğdi polis memuru e, baktı e, benim simama sakallıyım yanımdakilere baktı efendim, İslami kıyafetler buyurun geçin dedi Biz de hayırlı görevler dedik efendim e, geçtik yani kolay bir geçiş yani bir durdurma oldu ama kolay bir geçiş tabi ahirette de bazı bazı insanlar bir hesap görecekler ama hesap, hisaben yesira, kolay, az bir şekilde bir hesap, ondan sonra cennete girmek. Bir de en yüksek insanlar var, Allah bizi o duruma nail eylesin, o muameleye mazhar eylesin, ondan hiç hesap görmeden cennete girecekler. Bir gayri hesap, muamele hesap vesaire olmadan, hani bir çok büyük toplantı şerefli güzel herkesin rağbet ettiği toplantı düşünün. Herkes kuyruğa girmiş, biletler elde efendim kontrolden geçiliyor, içeriye giriyorlar. Efendim girmek isteyen bir sürü insan bilet bulamamış, dışarıda bekliyor. Ama bakıyorsunuz birisi arabayla geliyor. O koca kapılar açılıyor. Herkes selam duruyor. Hiç öyle bir e, sorgu hal olmadan içeriye giriyor o toplantıya. Kim diyorsunuz bu? Protokoldan bu. Meşhur şahıs falanca. Elbette tabii ona bilet var mı diye sorulur mu zaten o toplantının şeref misafiri oluyor işte bazı insanlar da gözümüze böyle bir manzara serilsin diye böyle şeyler hatırıma geldiği için söylüyorum bazı insanlar da cennete bir gayri hesap girecek neden Allah'ın sevgili kulu dünyada Allah'ın rızasına uygun yaşanmış Allahu Teala Hazretleri onlara sorgu sual etmeden defter divan açıp efendim etmeden bir gayri hesap cennete sokacak e, bu hadis-i şerifte bakın nedir?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 zaman ayıralım. Birkaç saatimizi Kur'an-ı Kerim'e ayıralım diye sizlere hatırlatıyorum. Gelelim 3. hadisi şerife. Zaten bu ikisi insanları e, hidayete erdirmek için, cennete götürmek için kafi e, kuralları, efendim esasları ihtiva ediyor ama hani bir şeyi üç defa yapmak da sünnet olduğundan 3 hadis-i şerif olsun diye ben 3. hadis-i şerifi de size okuyacağım. Bunu da El-Bezzaz rivayet eylemiş Peygamber Efendimiz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 Emval mal kelimesinin çoğuludur, yani efendim insanın sahip olduğu efendim varlıklar, efendim eşyalar, e, mülkler. Ve fıruç fıruç da ferç kelimesinin çoğuludur, aslında efendim aleti demek, ama buradan kastedilen efendim namus oluyor. Ve eşribe bu da şarap kelimesinin çoğuludur, meşrubat yani içecek şeyler demek. Bunları açıklayalım. Dört şeyden sakınacağız, sakınacağımız şeyleri bilelim, tarifi doğru ve güzel yapalım. Bir, kanlardan sakınacak Müslüman, kendi sakınabilirse cennete girecek. Kanlar, nedir kanlar? Bir insan bir insana bıçağı çekiyor, saplıyor, kanını yere akıtıyor, kanları yerlere saçılıyor. Aa olmadı. Geçen gün gazetede vardı, dehşet içinde okudum. Efendim. Kocası bıçağı eline almış, karısı bıçağı eline almış, tabii kimse bilmiyor ama olay yerine geldikleri zaman olaydan o anlaşılıyor. İkisinin elinde de bıçak var. Efendim bıçaklaşmışlar düo, düello yapmışlar adeta. Bıçaklamışlar birisi ötekisini öldürmüş. Hani hayatı beraber sürdüreceklerdi. Bir yastıkla kocayacaklardı. Efendim mutlu olacaklardı. Hani İslam'ın böyle efendim bize tarihte gösterdiği sergilediği mutlu aile tipleri. O başörtülü hanımefendiler. efendi bugün ne istersin buyur emret diye kocası itaatli olanlar hani o hanımına sevgili saygılı güzel ifadeler kullanan onu himaye eden yediren içiren giydiren üzmeyen yormayan efendim efendiler nerede bu böyle eline bıçaklar alıp birbirleriyle efendim dölle eden çiftler, tabi bu alınan terbiyenin yanlışlığından kültürün kaymasından İslam'ın hakimiyetinin dışındaki sahalara bunların hayatlarında düşmüş olmasından kaynaklanıyor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 da kıyamasın, bebeğin canına da kıamazsın çocuğu da aldıramaz bir Efendim anne evlat istemiyorum diye efendim düşük yapamaz e, O da e, onun da bir haysiyeti var onun da bir varlığı var hasılı e, katil olamaz kan dökemez can yakamaz haksız yere bir kimsenin kanını yere dökemez bizim e, benim fakültede okuduğum yıllarda hatırlıyorum gençler maalesef kışkırtıldığı için birbirleriyle can Çarpışırlardı. Bu memleketin evlatları birbirleriyle hani o karı kocanın çarpıştığı gibi karşı karşıya geçip silah alıp birbirleriyle uğraşırlardı. Ben onlara söylerdim, bakın biriniz ötekisinin burnuna bir yumruk vursa yere bir damla kanı,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 gerçek failleri onlar da Çünkü İslam insanların gönüllerinden çekilip alınınca insanlar çok vahşi varlıklar oluyorlar. İşte Sırpları görüyorsunuz, işte Kafkasya'yı görüyorsunuz, işte Afrika'yı görüyorsunuz, işte Afrika'daki katliamları görüyorsunuz. Ruanda'da vesaire de, bilmem Tutsi kabilesine falan canım onun, onun ötekisine falan yaptığı katliamları insanların haddi hesabı yok ölenlerin işte böyle şey yok İslam'da. İnsanoğlu muhteremdir kanı dökülmez, kimsenin canına kastedilmez. Kim kan dökmekten kendisini koruyabilirse bir. Eddimâ dediği bu. Adam öldürmek yok, yaralamak yok vesaire. İnsan tabi mal sahibi olmak istiyor kazanıyor, uğraşıyor filan Efe, efendim ama bunları haksız yerden iktisap ederse, rüşvetle alırsa, haksızlıkla alırsa, hırsızlıkla alırsa efendim na hak yere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 öyle yan bakma, bıyık burma falan başlamışlar. Ahlaksız bir durum. Bakış da kötü bir şey tabii. Onun üzerine bizim hacı babalar, Müslüman tüccarlar orada bir harekete geçmişler. Kaçırtmışlar o yan bakanları, bıyık buranları, kaçırtmışlar. Tabii ne oluyor diye o Fransızlar da dikkat etmiş bu şeye, kitaplarına yazmışlar. Diyorlar ki Türkler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 tabi çeşitli yemekler geliyor ve çeşitli içkiler konulmuş. Dikkat etmişler Hamdi Ragip Bey kendisi anlatmıştı. Efendim içki almamış. Sadece efendim, meşru olan, helal olan meyve suyu gibi efendim, maden suyu gibi, normal su gibi meşrubatları almış. Demişler ki efendim, beyefendi içki almıyor musunuz? Demiş ki Allah'ın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 Olanca gücümüzle engellemeye ve kötüleme, kaç çatma gayret etmeliyiz ki onlar da yapamasınlar. Namus konusu da öyle, kimsenin namusunu efendim gölgelendirmeyeceğimiz gibi, bu gibi yanlış olan şeylere de karşı tavrımızı almalıyız. Böyle şey olmaz, böyle edepsizlik olmaz. Efendim, aklının başına topla, haddini bil, edebini takın diye bir tavır almamız lazım. İçkiyle de bir mücadele başlatmamız gerekiyor. Evet, çeşit çeşitli içkiler hatta tekel tarafından imal ediliyor Türkiye'de ama yanlış, yanlış bir politika. Amerika'da bir ara 1930'lu yıllarda Koca Amerika Hristiyan ülke efendim onların kitaplarında şarapla ilgili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 hoş görür gibi onun tarafını almak gibi yanlış bir durma kimse düşmesin aklının başına toplasın Allah'ın yoluna gelsin Allah'ın emrinin tutsun da kendisi de toplumda mutlu olsun dünyası da ahireti de mamur olsun Allah cennetine dahil eylesin cemaliyle müşerrefe eylesin